Ve bugün elhamdülillah sözden anlayan nice söz üstadları yetiştiren, nice söze ait güzellikleri bu topraklarda yetiştiren bir toprakta, bir vilayette biz bir söz üstadını aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek ellerinde yetişerek Resulullah'ın şairi olma özelliğini kazanan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 en son Hazreçee ait altı tane delikanlının olduğu çadıra gidince. O çadırın başında Esat İbni Zürare isimli Saadetli sahabi var. Onun vesilesiyle o 5 insan da iman edince yesribe iman taşınıyor. O altı kişi Peygamber Aleyhisselrat vesselam'la bir yıl sonra buluşmak üzere anlaşıyorlar.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 arkasında 73 tane erkek iki tane kadın 75 sahabi ile Akabe'ye doğru yürür. Akabe'ye gelir. Efendimiz gece vakti Resulullah Aleyhisselat ve selam o çadırda çadırın meydanına geldiği anda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 kabiliyetin Allah yolunda kullanılması nasıl olur sorusunun cevabını şimdi göreceğiz. Öyle bir hali olacak ki Abdullah İbn Revaha'nın o günden sonra Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam neredeyse o orada olacak ve neredeyse şiirleriyle o gereken ne ise onu ortaya koyacak. Mescidi Nebevi'nin inşasında o vardır.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 Üçü de Beni ümeyeden, savaşın meydanına doğru yürürken o meydanın tam ortasına geldiklerinde Utbe İbni Rebiyan'ın sözlediği şu oluyor. Ey Muhammed diyor bize içinizden üç tane adam gönderin de karşımıza çıksınlar savaşalım savaş başlasın. Üç adam istenir istenmez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 Başlıyorlar savaşmaya kılıçlar konuşuyor Ali deviriyor Hamza deviriyor Ubeyde devriliyor Ubeyde yaralanıyor sonra Ubeyde'nin karşısındaki de ikisinin kılıcıyla devriliyor o günkü savaş kurallarına göre Ubeyde İbni Haris yaralı olarak getiriliyor Bedr'in şehitlerinden biri oluyor Savaş başlıyor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 Ensardan kim? Abdullah İbni Rebaha. Şimdi onların karşısında Efendimiz. Ayetler inmediği için ganimet ve esirlerle alakalı onlarla istişare edecek. Söz sırası Ebu Bekir'in soru Resulullah'tan. Ey Eba Bekir ne yapalım bu 70 esiri? Hazreti Ebu Bekir kendi tabiatına uygun bir şey söylüyor. Ya Resulallah diyor.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 Hakkınız olmayan bir şeyi de olan bir şeyi de sizi mahrum etmem diyor. Bu muhabbetin dengesidir. Sevginin nasıl denge üzerine oturması adına İbn Revah'ın söylediği bir sözdür. Ve efendimiz Aleyhissalatü vesselam onun bu kametinden yaptığı bu işten haberdar olunca açacak ellerini Abdullah İbn Revaha'ya dua edecek.